Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu ne billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inna estakhal hadîs kitabullah ve hayral hadîyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şeral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bidâ ve kulle bidâtin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Selam meselesi Müslümanların günlük hayatında en çok kullandıkları şeylerin başında geliyor. Yani lafız olarak Burada tahkik edilmesi gereken bir mesele var. Çünkü daha önce sitede Elvan Rahimullah'ın Es-Saiha kitabında Ebu Hureyre radiyallahu anh'den gelen bir rivayete yaptığı açıklamaları paylaşmıştım. Bayağı bir eski bir yazıda. Bu meselenin etraflı tahkik yapılınca meseleye farklı bir yön ile açıklanması gerekti. Şöyle ki, öncelikle olayın başlangıcından ele almak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'ndan sonra silahlarını bırakıyor. Cibril Aleyhisselam gelerek ona neden silahlarını bıraktım diyerek Beni Kurayza Yahudilerinin müşriklerle Müslümanlara karşı saldırmak için işbirliği yaptıklarını haber veriyor. Bunun neticesinde işte Kurayza Uğulları on küsür gün kadar kuşatılıyor. Sonra bunlar işte... Esir ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Muaz radıyallahu gönderiyor onlara hükmetmesi konusunda ve Saad bin Muaz radıyallahu hükmünün de Allah'ın hükmüne isabet ettiğini belirtiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sa'd bin Muaz radıyallahu o zaman e, bu Beni Kurayza Yahudilerinin savaşanlarının öldürülmelerini, kadınlarının ve çocuklarının ise esir edilmelerine hükmetmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu hükmü onaylamıştı. Şimdi bu olayın meseleyle alakası şu, ee, Ebu Abdurrahman el-Cüheni, Ebu Basra el İbn Ömer ve Uhbe bin Amir radıyallahu anhumdan gelen rivayetlerde Hatta bir de Enes radıyallahu e, bir rivayet daha var buna eklenebilecek Aynı lafızlar da geliyor Yarın Yahudilere gideceğiz, onlara selam ile başlamayın Ve onlar size selam verdiği zaman sadece ve aleyke deyin buyuruyor yani bu o Yahudilere has bir hüküm. Onlara selamla başlanmamasının hikmeti de onlara eman manasına girmemesi sebebiyle. Çünkü onların hakkında eman değil ölüm hükmü vardır. Nitekim e, Ebu Umame radıyallah tende rivayette neden eman manasında olduğunu açıklıyor. Ebu Umame radıyallah tende rivayette eee işte bir Yahudiye selam vermesi sorulunca Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın e, işte bizim selamımız Zimmet ehline bir emandır diye emanla alakasını açıklıyor bu selam olayının. Şimdi yani e, olayın aslı Yahudilere selamla başlamamak. Bunun hikmeti Beni Kurayza Yahudilerine eman manasına gelmemesi içindi. Ve onlar da selam verir zaman ve aleyke veya aleyküm ve aleyküm demelerini söylüyor. Çünkü Ayşe radıyallahu gelen rivayette bildiğimiz üzere Yahudiler, yani kindar olan Müslümanlara Allah Resulüne kin güden Yahudiler, essamu aleyküm diyorlardı. Yani ölüm üzerine olsun diyerek selam veriyorlardı. Allah Resulü de onlara ve aleyke, ve aleyküm şeklinde mukabele etmelerini öğütlüyordu ashabına. Şimdi bu meseledeki rivayeti Ebu Hureyre radıyallahu gelen tarihte Süheyl bin Ebi Salih, bütün tarihlerinde Süheyl bin Ebi Salih, babası Ebu Salih Es-Semman'dan, o Ebu Üreyl şeklinde gelir. Sonra Süheyl bin Ebi Salih'ten rivayet edenlerin e, rivayeti hıfsetmelerine göre farklı lafızlarla rivayet ettiklerini görüyoruz. Mesela e, aslı Yahudilere selam hakkındayken, özellikle Kurayza Yahudileri hakkında e, selama başlamak hakkındayken Süheyl bin Ebi Salih ve babası Ebu Salih bunu genel manalı almışlardır. Bütün ehli kitaba Şamil olarak yorumlamıştır. Bunun delili de Şamlılar, işte Yahudilerin bulunduğu yere gittikleri zaman onlara selamla başlıyorlardı. Ebu Salih onlara dedi ki, Ebu Salih es işte onlara selamla başlamayın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaba veya Yahudilere dedi veya Yahudilere ve Hristiyanlara dedi. Selam ile başlamayın, onları yolun dar yerine sıkıştırın e, diye bu hadisi böyle rivayet ediyor. Yani bu hadisi genel manada yorumlamıştır Ebu Salih ve oğlu Süheyl bin Ebi Salih. Süheyl bin Ebi Salih'ten rivayet edenlere gelince burada hafızasında problem olan, mesela Şurek bin Abdullah gibi bazı raviler, daha metruk olan raviler de var bunların arasında. Metruk olan raviler bunu müşriklere selam ile başlamayın. Onlarla yolda karşılaştığınız takdirde yolun dar yerine sıkıştırın lafzıyla rivayet etmişlerdir. Yani bütün müşrikler hakkında genel mana ifade edecek bir lafızla rivayet etmişlerdir. bunda da işte bu söz edilen ravilerin meseleyi mana ile rivayet etmelerinden kaynaklı. Yani onlar daha da bir genelleştirmişler. Eli kitabının da dışına çıkarak genel manada bütün müşrikleri kapsayacak şekilde e, rivayet etmişlerdir. Yani olayın... E, Konuyla alakası, doğrudan alakası şunla ilgili. Böyle bir olay var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kurayza oğulları Yahudiler hakkında bir de işte es Aleyküm gibi ölümle beddua içeren şekilde selam veren yani sözünde bir nevi takriye yapan laf cambazlı yapan kimselere ve Aleyküm diye cevap verilmesini salık veriyor. Meselenin aslı bu. Onlara selamla başlamamak meselesine gelince onlara onlara Kurayza'ya böyle başlanılmamasının sebebi onlara eman manasında olmaması içindi. Çünkü onlara eman yok, onlara selam yok. Selam ne demek? Esselamu Aleyküm demenin bir manası, benden size zarar gelmez, canınız, malınız benden yana güvendedir gibi bir manayı da içeriyor olması sebebiyleydi. Halbuki Kurayza oğullarına böyle bir hüküm söz konusu değil, onlar öldürüleceklerdi. değerdi. Hatta bunların tüy bitmiş olanları olmayanları diye ayrım yapılmıştır. Tüyü bitmiş olanlar öldürülmüştür. Yani bulayermiş olanlar vesaire. Sahabeye baktığımız zaman İbn Abbas radiyallahu anh'a bir işte mektubuna yani e, kitap ehlinden birisine başladığı mektubuna selam ile başlıyor. Bu kendisine sorulunca e, böyle cevap veriyor. O i̇lgili rivayeti grupta paylaşmıştım. Bu sahihtir. Bu manada i̇bn Abbas radıyallahu da başka rivayetler de var. Yine Ebu Umame radıyallahu anh'den e, İbn-i Bişeyben'in Şeybe'nin e, rivayet ettiği hadiste, yani mevkuf hadiste, o ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun karşılaştığı kimseye selamla başlardı. Yani önce o selam verirdi şekle, bu sahih olarak geliyor. E, yani Yahudi, Hristiyan fark etmeksin selama başlama söz konusu. Yine İbn-i Mesud Radyalan Kufe'de oranın halkından papazlara papazlardan birisine e, işte selamla başlaması var. İşte kendisine mukabele ediliyorsa bunu çirkin görmüyor muydun? O sohbetin hakkıdır diyor i̇bn Mesud Radyalan. Bunun gibi sahabenin uygulamalarında e, Ebu Ürere Radyalan tarikinde e, gelen lafzın zahirindeki gibi değil, onun has olarak Hrayzaoğulları Yahudilerine has olarak ele aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada netice olarak şu ortaya çıkıyor. Kitap ehline veya müşriklere selamla başlama konusunda veya onların verdikleri selamı alma konusunda bir yasaklama yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in zahirinde İbn-i Uyeyne ve başka alimler, daha başka pek çok kimseler var burada örnek verilebilecek. Ömer bin Abdülaziz bu şekilde istilal edenlerden birisi. O Tahrim Suresinin 8. ayetini e, delil getiriyor mesela. Yani müşriklerden, kafirlerden dininize düşmanlık etmeyenler kaydını, onlara adalet ve e, ihsanla muamele etmenizde sakınca yoktur ifadesine ve selamı buraya dahil ediyor. İbn-i Uyeyne hem bu ayeti hem e, İbrahim aleyhisselam babasına selamın aleyke sözünü delil getiriyor. Yani müşriklere karşı e, selamla başlamak veya onların verdiği selamı almak konusunda bir yasaklama söz konusu değildir. Bu konudaki yaygın yanlış anlamalar sebebiyle selam verme veya alma meselesi bir kimseyi tekfir etmek veya tekfir etmemekle ilişkilendirilir hale gelmiştir. Halen tekfirciler arasında bu mesele bir handikap haline gelmiştir. Mesela onlar selam vermez de merhaba falan demekte de sakınca görmezler. Merhaba yerin geniş olsun demektir. Ee, bunun gibi veya günaydın, hayırlı sabahlar yani böyle selamlaşmayı tartışmışlar. Yani müşriklere bu şekilde selam verilir mi? Bu meseleyi tartışmışlar. Ee, mesele dediğimiz minval üzere tahkik edildiğinde esselamu Aleyküm şeklinde verilen bir selamın bu manada yani ve rahmetullahu berekatuh söz konusu olmazsın tabii burada söylediğimiz. Bu şekilde verilen bir selamın İster kitap ehli olsun, ister e, kitapsız müşrikler olsun, e, vermenin ve almanın bir sakıncasının olmadığı görülüyor. Bidat ehline ve fasıklara gelince, bidat ehline selam vermek ve almak hakkında gerek Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan gerek e, sahabelerinden gerek tabiinden tebüt tabiinden ve sonrakilerde bu konuda sakındırmalar gelmiştir. Tıpkı velâ ve berâ meselesinin genelinde ele alındığı gibi kitap ehliyle veya kitapsız kafirlerle bidat ehli yahut günahkarlar aynı mertebede görülmezler. Bidat ehliine e, selam vermemek ve almamak e, bu ayrı bir mana taşır. Günahkar olan kimseler yani açıktan aleni günah işleyen veya Allah'a ve Resulüne muhalefetini aleni sergileyen kimselere gelince mesela sahih Müslim'de geldiği üzere e, Ebu Bekir'e radiyalli da bir rivayet var. Abdullah bin Muğaffel radiyalli da bir rivayet var. Kendi akrabası dahi olsa, yeğeni dahi olsa, evladı dahi olsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisini rivayet ediyor. İşte hedefe taş atmak, fiski atmak hakkında. Dönüp geldiğinde halen o işe devam ettiğini görünce ben sana Allah Resulü bundan yasakladı diyorum. Sen hala devam ediyorsun. Bir daha ebediyen seninle konuşmayacağım diyerek irtibatını kesiyor. Bunun gibi e, örnekler söz konusu. Yani bu onu tekfir ettiğinden değil kesinlikle. Bidat ehli ve Allah'a ve Resulüne muhalefet eden ve bu muhalefeti açıktan sergileyen kimselere karşı yapılan bu şey caydırma amaçlıdır. O kimsenin kendisine yönelik bir caydırma olmasa bile toplumda o kimsenin aşağılanması, mesela bidatine davet eden bidatine çağıran kimselerin işte selamını almamak veya ona selam vermemek şeklinde aşağılanmasıdır buradaki gaye. Bu farklı bir vadidedir. Kitap ehli veya kitapsız müşriklere verilen veya alınan selam ise farklı bir vadidedir. Allah azze ve celle genel ifadeyle işte bir selamla selamlandığınız zaman ondan daha güzel ile karşılık verin buyuruyor. İbn-i Abbas radiyalarına bugün Firavun bile şayet hayatta olsaydı ve bana selam verse aynıyla karşılık verirdim demiştir. Bu manada selamın kafirlere verilen selamın bu manada bir sıkıntısı yok. Burasının anlaşılması lazım. Özellikle bizim zamanımızda işte insanların büyük çoğunluğunun zahiren şirk safında yer alması, küfür safında yer alması, bunu şunun için söylüyoruz. Bu ülkede İslam'ın en önemli şiarı olan alim ya da cahil herkesin bilinmek zorunda olduğu ve cehaletin bu konuda kimseye mazeret sayılmayacağı cuma namazları, cemaat namazları Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hastalık bulaşması yoktur diyerek cahiliye itikadı olduğuna işaret ettiği, şiddetle reddettiği batıl bir gerekçe sebebiyle iptal edilmişti, yasaklanmıştı. Şu an halen daha Allah ve Resulünün belirlediği şekilde namazın kılınması yasaktır. Dolayısıyla bu yasağı koyanlar ve onaylayanlar İslam dininden çıkmışlardır. Mürtet olmuşlardır. Yani bunlar bidatçı kapsamında falan da değil, direkt İslam'dan çıkmış konumdadırlar. Fakat bunların çoğunluğu şahit olanlar halen daha kendilerinin Müslüman olduklarını iddia ediyorlar ve bizim ee, bu Müslüman olduğunu iddia eden mürtetlere yaptırım uygulanma gibi bir gücümüz yok. İşte böylelerine zındık deniliyor. Yani dinden irdat etmiştir akidesiyle veya ameliyle neyse küfür olan ameliyle irdat etmiştir. Fakat halen Müslüman olduğuna iddia ediyor. İslam devletlerinde, eski İslam devletlerinde mesela kadı bunun cezasını vermiyor. Cezalandırılmıyor bir şekilde veya belki yönetim aynı fikriyatta olan Cehmilerin zamanda olduğu gibi öyle olabilir. Böylelerini eskiden beri alimler işte zındıkları normal münafıklardan ayrı değerlendirmişlerdir. Yani münafık yani burada büyük nifakı kastediyoruz. Küçük nifak işte yalan söylemek işte sözünde durmamak gibi düşmanlıkta hattaşmak gibi. Bunlar ahlaki, ameli, edebi e, nifaklar, büyük nifakla, münafık olan, henüz İslam dairesinden çıkmamış, İslam dairesinden çıkmamış veya e, küfrünü gizlemesini becermiş olan. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklar vardı. Büyük nifakla münafık olanlar vardı. Abdullah bin Ubey bin Selul gibi veyahut Allah Resulü'nün canına kastedenler gibi. Fakat bunlar yakalandıklarında veya Allah Resulü'nün huzuruna çıktıklarında yaptıklarını inkar ediyorlar veya tevbe isar ediyorlardı. Yani kaypak hareket ediyorlardı. Huzeyfe Radiyalan diyor ki, nifak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında gizliydi. Şimdi açıkta nifaklarını münafıklar ortaya koyuyorlar diyor. Neden? Çünkü vahiyle ile ifşa edilme korkusu onlardan kalktı Allah Resulü'nün vefatıyla vahiy kesildiği için. Fakat ortada barizleşmeye başlayan bir nifaktan bahsediyor Huzeyfer radiyallahu anh. Bu nifak daha sonraki zamanlarda adeta devlet politikası haline gelmiştir. Tıpkı e, memun zamandan itibaren, memunun sonra mutasım zamandan itibaren Halk-ı Kur'an fitnesinin, Resmi din haline getirilmesi gibi. Yani o zaman da çok ciddi bir musibet ve fitneydi Müslümanlar için. Bakın bu halk Kur'an fitnesi meselesi, yani cehmiliğin yönetim sahibi olması demek bugünküyle çok açıdan benzerlik ifade eden bir durum. Halku Kur'an fitnesi demek, yani cehmilerin fitnesi demek bugün deizm dedikleri şeyle neredeyse aynı şeydir. Çünkü cehmili, iman tanımından ele alırsanız cehmiler iman tasdikten, kalbin tasdikinden ibarettir derler. Dili bile katmazlar. Deistler ne derler? Deistler sadece Allah'a iman ederler ama peygamberlerin getirdiklerini kabul etmezler. Herhangi bir dinin şeriatına tabi olmayı kabul etmezler. Bunlar Allah'ı inkar etmedikleri için bunlara deist deniliyor yoksa ateistlerden herhangi bir farkları yok. Ateistler Allah'a da inkar ediyor. Şimdi bugün deistlerin kafir olduğunu, mürtet kafirler olduğunu çoğunluk bilir. Buna rağmen münafıklık gereği onlar da bazen Müslüman gibi görünürler. Yani çoğunluk Müslüman bu ülkede mesela ki zahiren İslam'a nispet ediyor. Yani kendilerinin kafir olduklarını da açıkça ortaya koymazlar. Böyleleri münafık oluyor. Yani kendisini Müslüman gibi gösteriyor ama akidesi aslında deist akidesi. Ancak kendi emsalinden olan insanlarla bir araya geldiği zaman akidesini açıklayabiliyor falan. İşte bu münafık dediğimiz böyle kimseler. Yani İslam'ın herhangi bir kuvvetiyle karşı karşıya kaldığı zaman, maddi ya da manevi gücüyle karşı karşıya kaldığı zaman yan çizerler bunlar. Gerçek akidelerini gizlerler. Münafıklık böyle bir şey. Zındıklık ise... Böyle durumlarda dahi e, küfür olan akide ve amellerini açıkça ortaya koymalardır. Cehmilik dedik. Ahmet bin Hamel Rahim olan yaşadığı dönemdeki ya Basilerin o zamandaki cehmilik bu deizme çok benziyordu. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kabul etmemeleri, inkar etmeleri cehmilin bir dalı, iman konusu bir dalı. Halk-ı Kur'an meselesi anahtar bir mesele şimdi. halk Kur'an Hepsini az önce zikredilen o iki küfrü de kapsıyor. İşte isim sıfatların inkar edilmesini de kapsar. İman tanımındaki bozukluklarını da kapsar. Ne demek halkı Kur'an? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama indirilen o Kur'an-ı Kerim aslında Muhammed aleyhissalatü vesselamın kendi yorumlarından ibarettir ve bunu kendi zamanının şartlarına göre yorumlamıştır. Dolayısıyla farklı zamanlarda Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olmadığı için onların zoomunca haşa, onların zoomunca her asırda farklı şekillerde de yorumlanabilir. Hatta Kur'an'ın açık ibaresine dahi muhalefet edilebilir görüşüdür. Ahmet bin Hambel bu yüzden çetin mücadelelere girişmiştir veya onunla beraber bu yolda başını bile vermeyi göze alanlar. Dikkat edin. Şu anki hükümet başa geldiği zaman, ilk başa geldiği zaman, ilk din ve diyanet işlerinden sorumlu devlet bakanı Yaşar Aydın'dı. Bu Yaşar Aydın özellikle getirilmiş birisiydi. Yani AKP'nin içerisinde yetişmiş o ideolojiye sahip bir adam da değil. Felsefeci bir adamdı. İlahiyatçıydı. Profesör doktor ilahiyatçı. Bu adam özellikle getirilmişti. Çünkü bu adam işte mecellede der ki mecelle dediğimiz Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren Ahmet Cevdet Paşa zamanında Osmanlı'nın resmi anayasası haline getirilmiş bir fıkıh usulü kitabıdır aslında. Mecellede der ki, nas bulunan konuda iştihada mesa yoktur. Yani manası bir konuda ayet ve hadis varsa o konuda hiç kimse bir yorumla yorumda bulunamaz. Mecelledeki kayda doğru, eli sünnetin de e, esasıdır bu. Nas bulunan yerde ne iştihada ne kıyas böyle bir şey olmaz. Mecellede böyledir ama efendim der bu Yaşar Aydın nas bulunsa dahi iştada mesa vardır der. Ve der ki, sözlerini şöyle tamamlar. Bu Yahudiler, Hristiyanlar, dinler arası diyalog gündemdeydi o zamanlar. Yahudiler, Hristiyanlar diyorlar ki diyor yani Avrupa Birliği şartnamesinde, işte Müslümanlar Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebiliyor. <gülüyor> Kitab elinden kadına evlenebiliyor Müslümanlar. Allah'ın kitabında bu var. Ama bir Müslüman kadın Yahudi veya Hristiyan erkekle evlenemiyor. Yani Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlardan kadın alamıyor. Bunu Avrupa birine girmemizin önünde engel görüyorlar. Bu sebeple diyor Tahrim suresinin 10. ayetini aşmamız lazım diyor. Yani bunlar bu küfürlerini aleni bir şekilde ortaya koymuş kimseler. Ama bizim onlara gücümüz yok. Yani Mürted'in haddi kılıçla boynunun vurulmasıdır. Bizim buna yapacak gücümüz yok. Bunlar bu mürtetliği resmi din haline getirdiler, uyguluyorlar. Bu sadece bundan ibaret değil. Yani sadece şu hükümden ibaret değil. Buna bağlı pek çok hükümler var. Bugün İstanbul Sözleşmesi veya benzer e, CEDAV kararnameler, şunlar bunlar. Hükümetin resmi politikalarında kabul ettiği pek çok şeyler. Mesela kadının beyanı esastır demeleri. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bir erkeğin şahitliğine bedel, iki kadının şahitliğini saymasına tepki olarak üretilmiş bir şeydir. Bunun gibi daha pek çok pislikler içeriyor da konumuz esasen bu olmadığı için biz ana hattına işaret etmeye çalışıyoruz. Yani Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine karşı resmen bir savaş, yani resmi yollarla bir savaş söz konusunda ama kimse bunun farkında değil. Buna rağmen bu kimseler... Ee, çoğunluğu e, olayın farkında olanlar olmayan var, hepsi Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Büyük çoğunluğu zındık konumuna düşmüştür. Yani en bariz, herkes tarafından anlaşılması gereken boyutu bunun, cemaatle namazın, cuma namazlarının yasaklanması, serbest bırakıldıktan sonra da İslam'a uygun olmayan şekilde, geçersiz olacak bir şekilde serbest bırakılması. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Mâbet, Tengel, birisinin safların arkasında tek başına namaz kıldığını görüyor. Bekliyor bitirmesini. namaz yeniden kıl, namazın olmadı diyor. Bugün cemaatle kılıklarını iddia namazda cemaat kesinlikle söz konusu değil, malumunuz yani. Böyle bir namaz geçersiz değildir. Kim buna geçerli diyorsa o dinden çıkar. Allah Resulü'nün getirdiklerinin tam tersini din edinmiş olur. Ve bunu e, din olarak koydular. Resmi din olarak Dayatıyorlar buna karşı çıkan, aksi hareket eden ceza yiyor. Yani sen gitsen camiye, işte kapat, açılmış safları kapatmaya kalsan da öyle namaz kalmaya kalsan hemen polis çağırlar, tutarlar, tanık tutarlar, şunu bunu yaparlar. İş daha ileri boyutları da gidebilir. Ciddi bir küfür ve iman mücadelesi içerisindeyiz ve bu konu dediğim gibi kimsenin, Cehaletin mazereti olmadığı bir mesele. Yani cuma namazlarının iptali yasaklanması, cemaatin yasaklanması ve bunun serbest bırakıldıktan sonra değiştirilmiş bir din halinde sunulması. Uydurulmuş bir dinin dayatılması. Herkesin kendi mezheplerine göre de kitaplarına baksalar, en basit ilmihale baksalar, hadis kitabı bile demiyorum yani. Ömer nasıl iyi bilmenin ilmihaline baksınlar, saf nasıl olmalı. Hiç kimse işte ben bu konuda bilmiyorum işte Diyanet bilir falan filan demesi mazeret değildir bu konuda. Dolayısıyla biz e, küfrün şirkin alenileştiği, aleni olarak uygulandığı bir ortamdayız ama kimler bunu onaylıyor? Şu işlenen küfürleri. Kim onaylıyor? Kim onaylamıyor? Bilmiyoruz. Bunu ağzıyla dile getiren nereden bahsediyorum? Yani bunlar küfürlerini, mürtedliklerini açıkça ortaya koymuş olurlar. Açıkça yani bunu onaylayan, bu sistemi onaylayanlar küfürlerini e, açıkça ortaya koymuşlardır. Bunlar mürtedlerdir. Fakat hangi türden dediğimiz gibi olayın siyasi bir boyutu var. Bizim onlara güç yetiremiyor oluşumuz sebebiyle bunlar zındıklar konumundadırlar. Yani biz böyle insanların mallarını, canlarını, namuslarını helal sayan bir pozisyonda değiliz. Gücümüz yetmiyor çünkü. Ama bizim neyi bilmemiz lazım? Nikah meseleleri, alışveriş meseleleri ve buna benzer hukuken terettüp eden konularda mürtetlerin nasıl bazı akitleri, bazı e, uygulamaları geçersizse aynı mürtetler gibi e, böyle ele alınması lazım. Misal veriyorum. Bir erkek bizim akidemizde. Ama kadın bu devletin uydurduğu bu dinin akidesinde böyle bir ailenin nikahı batıldır. Taraflardan birisi mürted olursa o nikah boşa çıkar. Resmi pozisyonda o nikah devam ediyor ama. Ne oluyor? Böyle bir erkeğin devletin, kafir devletin, küfrü esas alan devletin hükümleriyle değil, Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hareket etmesi lazım. Mürtet bir kadınla Müslüman bir erkeğin e, böyle bir ilişkisi olamaz. Bakın münafıklardan olsa, münafıklardan olsa bu nikah geçerlidir. Ama zındıklardan ise bu farklı bir boyuttadır. Şu an içerisinde bulunduğumuz bir mesele olduğu için e, Müslümanların kendilerini ilgileniren fıkı e, idrak etmeleri lazım. O yüzden e, bunlara uyarıyoruz. Mesela münavıklardan olsa dedik nasıl? İçten içe böyle bir akidesi vardır benimsiyordur da sen ona zorlama yapınca dayatınca ondan döndüğünü sana ishar ediyordur. Veya tevbe ettiğini veya o görüşte olmadığını söylüyordur. Sen onun kalbini yarmakla mükellef değilsin. Sana neyi ishar ediyorsa o. Ama diretiyor illa hayır böyle olmaz gerekir. Beraber namaz kıl, namaz, maskeli namaz kılmak gerekir falan filan. Böyle şeyler de diretiyorsa bu kadın veya bu erkek de olabilir. O mürtettir. O nikah meşru bir nikahlıktan çıkmıştır. Eğer ilişki olursa da o zina olur. Dünya hükmü bakımından hani zina hükümleri uygulanmaz, hat cezası vurmaz bu ayrı mesele, Biz Allah'a karşı sorumluluklardan bahsediyoruz. Fitne olması, olayın fitne olması böyle kapalıklarla iç içe olmamızdır. Yani zahirde yürüyen, küfrün ve şeytanın kanunlarını esas almış e, bir yapı uygulama silsilesi var. Bir taraftan da bizim Müslümanlar olarak Allah'a ve Resulüne itaat etme mecburiyetimiz var. Biz eskiden beri e, çözümün ne yolla olması gerektiğini söylüyorduk ama kimse umursamıyordu o zamanlar. Olayın vehametini anlamıyorlardı. Hicret olayı, Müslümanların bir yere toplanması olayı kimse önemseymedi. Şimdiden sonra hicret etmeye kalksa da e, buna güç getiremeyecek veya muvaffak olunamayacak. Ama zamanında e, iş ne kadar ciddi tehlikeye maruz olduğumuzu idrak etmiş olsaydık, Müslümanlar olarak, kitap ve sünnete tabi olan değil Müslümanlar olarak bunu idrak etmiş olsaydık, belki bu, bugün bizim e, özerk bir eyaletimiz bile olurdu. Kendi otonom sistemimizi oluşturduğumuz, alışverişimiz olsun, e, iş imkanları olsun, yaşam alanımız olsun, kendi yağımızla kavrulan, kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz bir sistemde oluşturabilirdik. Ama bu maalesef ciddiye alınmadı, önemsenmedi, idrak edilmedi. Vücut boyutunda da biz insanlara bunu dayatmamız gibi bir şey söz konusu değil. Herkes Kur'an-ı Kerim'e e muhatap, herkes, her birerimiz, nerede bulunursak bulunalım, Allah'a kulluğu, ortaya koymakla mükellefiz, tevhidi yaşamakla mükellefiz. Bunu yaşayamadığımız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yaşayamadığımız yerden de hicret etme gibi bir mükellefiyetimiz var. İş o hale geldi ki, dünya çapında genel olarak Müslümanların bu konuyu ciddiye almamaları sebebiyle, herkesin biraz ferdi ya da bencil düşünmesi sebebiyle e, hicret edecek yer bile bugün yeryüzünde belki mevcut değil. Yani ben dinimi kitabı ve sünnete göre yaşayayım demeye kalksa, böyle bir topluluk e, oluşturmaya kalksa buna şu an güç getiremez pozisyonda, imkan bulamaz pozisyonda. Mesela şöyle düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hani o 99 kişinin katili meselesinde ne diyordu? Günahkar olduğun o toplumu terk et, salihlerin arasına git, onların arasına karış ve ibadet et. Böyle bir e, imkan elimizden... Yok olmuş durumda. Yani buna sahip değiliz artık. Dolayısıyla şu an, hali hazırda bizim hayatımız devam ediyorsa kulluğumuza devam edecektir. Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuz tevhid üzere devam etmek zorundadır. İçerisinde bulunduğumuz durumu her Müslümanın iyi idrak etmesi, neler bizim lehimizedir, neler bizim aleyhimizedir, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmamız her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bir esas. Yani boş vereceğimiz, salık vereceğimiz bir şey değil. Her birerimizin Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sıkı sarılmamız. Doğrudan Kur'an ve sünnette ilişkili olmamız. Salih selefin menhecinden, yani ashabın tutumlarından, onlardan sonra bidatler sahabeden sonraki zamanlarda neşr-i bulduğu için, sonraki zamandaki selefin yolunda gidenlerin siretlerinden de, Hakeza bizim örnekler edinmemiz ve yaşamımızın da, namazımızın da, kurbanımızın da, haccımızın da, de ve nihayetinde ölümümüzün de Allah için olmasını sağlamamız hepimizin boynumuzun borcu. Allah yardımcımız olsun. Selam meselesi konuya giriş yaptığımız selam meselesi bizim insanlarla ilişkilerimizi düzenleyen çok cüzi bir boyutuydu. Bunun daha farklı boyutları da var. Fertler olarak her birimize meseleyi tayin etmek, tespit etmek düşüyor. Hocaya değil. Falana değil, filana değil. Fertler olarak her birimiz şu an e, boynumuzun üstünde taşıyoruz bu vebali. Evet. Subhanekallahu ve bihamdik ve eşvedenle ilahe illan ilahe şerekelek ve estağfurullah ve tübrek.